Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Greenpeace Fransa, bilim insanlarıyla birlikte yaptığı gemi seferinde Fransız Guyanası'nda ilk kez kambur balinaların üreme ve beslenme alanlarını görüntüledi. Amazon Resifinin yakınında yer alan bu bölge, özel bir şirketin petrol sondajı tehdidi altında. Petrol şirketi, Brezilya'nın kuzey kıyısında Amazon resifi olarak bilinen bölgenin yakınında sondaj yapmak için lisans almaya çalışıyor. Bu bölgede meydana gelebilecek herhangi bir petrol sızıntısı yakındaki suları ve Fransız Guyanasında kapsayan habitatı harap edebilir. Greenpeace ile araştırmayı ortak olarak yürüten Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nin biyoloğu Olivier Van Canet ise şöyle konuştu. Yaptığımız bu sefer bölgenin bazı türler için göç yolundan fazlası olduğunu kanıtladı. İlk kez tropikal balinaların burada beslendiğini gördük. Aynı zamanda kambur balina yavrularını görüntüledik. Bu durum bölgenin balinalar için aynı zamanda üreme ve beslenme alanı olduğunu da kanıtlıyor. Fransız Guyanası suları bazı memelilerin hayatta kalması için yaşamsal öneme sahip. Bu bölge balinalar, deniz kaplumbağaları ve bazı diğer deniz canlıları için aynı zamanda bir göç yolu. Greenpeace'in Okyanusları Koru kampanya sorumlusu Edina Iftisene, Böyle kritik bir alanda meydana gelebilecek herhangi bir petrol sınıntısı tüm çevre için geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Bulgular bölgeyi koruma altına alabilecek küresel okyanus anlaşmasının ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu ortaya koyuyor dedi. Okyanuslar iklim değişikliği, aşırı avlanma, derin deniz madenciliği, petrol çalışmaları plastik kirliliği nedeniyle tarihte hiç olmadığı kadar büyük bir tehlike altında. Bilim insanları sucul yaşamı korumak ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 2030 yılına kadar okyanuslarımızın en az 3'te 1'inin okyanus kavruma alanı kapsamına alınması gerektiğini söylüyor. Daha sağlıklı ve iyi korunan bir Akdeniz için yelken açan Blue Panda gemisi Türkiye'ye ulaştı. Aşırı tüketim ve plastik kirliliği, çağlar boyunca medeniyetlerin beşiği ve zengin çeşitlilikle deniz canlılarının yuvası olan Akdeniz'in Doğal zenginliğini tehlikeye ediyor. WWF'in Blue Panda'ya yelkenlisi bu duruma dikkat çekmek için Haziran ayında Fransa'dan başladığı Akdeniz yolculuğuna Kasım ayına kadar devam edecek. Akdeniz'deki atıkların %95'ini plastik maddeler oluşturuyor. Akdeniz'e her yıl 8 milyon ton plastik karışıyor. Türkiye hem Akdeniz'deki plastik kirliliğinin sorunlarından biri hem de bu kirliliğin en çok etkilediği sahillerde ülkemizde. #BluePanda ülkemizde plastik kirliliğinin azalmasına vesile olmak için burada. Yani kendi hem belediyeleri hem de bireyleri #plastiksizdenizler için #plastikkirliliğine hayır demeye çağırıyor. Sizler de sosyal medyada bunları kullanıp ulaşabilirsiniz bütün bilgilere. 17 Eylül saat 12 ve 8 akşam 8 arası Büyükada'da Plastik Denizler sergisi var. İstanbul Biyaneli kapsamında da ziyarete açık. Büyükada da bekliyor herkese. Kaz Dağları'ndaki Kirazlı Altın Madenine karşı hep birlikte çıkarılan sesin dağların güneyinde yankı bulduğunu belirten Tema Vakfı, toplanan yaklaşık 570 bin imzanın umut veren haberlerini de beraberinde getirdiğini kaydetti. Vakfın Kirazlı Altın madeni için sürdürdüğü Change.org'daki imza kampanyasında şu ifadeler yer aldı. İlk olarak Kaz Dağları'nın güneyinde yer alan proje Aşamasında olan Demirtepe Altın Madeninin bakanlıktaki ÇED raporunun inceleme ve değerlendirme komisyonu görüşmeleri iptal edildi. Ardından da projenin tamamen iptali haberi ne hep beraber sevinçle aldık. Bu güzel haberi Türkiye genelinde ihaleye çıkması planlanan 1102 maden ihalesinin ertelenmesi haberi izledi. Ertelenen 1102 madeninin 710'u altın madenlerinin de içinde bulunduğu grupta. Bu 710 projenin ise 23 tanesi Balıkesir, Çanakkale ve Kaz Dağları yöresinde bulunuyor. Kanadalı firmanın yapımını sürdürdüğü Çanakkale'deki Kirazlı Altın Madeni Projesi'nde ağaç kesimi ve maden inşaatının halen devam ettiğini vurgulayan vakıf, proje durdurulana kadar da mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. Herkesi Change.org'da devam eden Change.org Taksim Altında Ölüm Var kampanyasına destek vermeye davet etti. Evrensel'den Özer Akdemir'in haberine göre Değirmen Dere Köylüleri günlerdir evlerinde 30 metre uzaklıktaki zeytinlik alanda yapılmak istenen ces Kuyusu'na karşı diriniyor. Kaymakamlığın emriyle onlarca jandarma ve polis gücüyle şirketin alanda çalışma yapması sağlanırken köylüler ise gece gündüz alanın çevresinden ayrılmıyor. Değirmen Dere Köyü eski muhtarı Mehmet Çitinkaya'nın kaymakamlığa verdiği şikayet dilekçesinin ardından alanda ağaçlarda incelemeler yapan kuyuyacak ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleri arazi yaptıkları incelemede bir rapor yayınladılar ve şöyle deniyor. Yapmış olduğumuz tespitlerde 20-25 yaşlarında mahsulder durumdaki zeytin ağaçlarından 807 parseldeki 9 ağacın kuruduğu 20 adet ağacın da gövdeye yakın yerden ana dallarının budama ve gençleştirme amacıyla değil ağacı yok etmeye yönelik kesildiği, 808 parsel üzerindeki 16 ağacın da yine gövdeye yakın yerden ağacı yok etmeyi yönelik kesildiği ve 809 parsel üzerindeki 5 adet ağacın kuruduğu ve bu ağaçlar ile altındaki otların kuru olup diğer ağaçlar ve otların kuru olmadığından yola çıkarak bu ağaçların bir kimyasal kullanılarak kuruduğu kanaatine varılmıştır dendi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.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 Boş. Yaşam için teknoloji. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.